Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Esselatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecmain Efendim sözden okuyorduk. Dokuzuncu söz namazın şu muayyen beş vakte hikmeti tahsisini izah ediyordu. Namaz niçin şu beş vakitte emredilmiş? Üstad i̇şte bu soruya cevap verirken Namazın manası, insanın mahiyeti, kainatın anlattıkları ve buradan hareketle kainatın sultanı ile insanın münasebetini anlatan bir çerçevede buna cevap veriyordu. Bugün beşinci nükteyi paylaşacağız inşallah. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir. Onu mütesir ve müteellim eder. Hem gayet acizdir, halbuki belaları ve düşmanları çoktur. Hem gayet fakirdir, halbuki ihtiyacatı pek siyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır, halbuki hayatın tek halifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir.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 bir Rahimi Zül Cemal'in dergahına niyaz ile namaz ile müracaat edip arzı hal etmek, tevfik ve medet istemek ne kadar elzem ve peşindeki gündüz alemde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir nokta istinat olduğu bedaten anlaşılır. Evet, bu veciz ifadeleriyle önce insanın mahiyetini şerh ediyoruz. İnsan fıtraten zayıf. İnsan zaman zaman kendini taştan, demirden zannediyor. Adete layemut zannediyor ama birçok hadiselerin tahrikiyle insan olayların perdeleri aralanıp arka yüzü ortaya çıktığında ne kadar zayıf olduğunu görüyoruz. Evet. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Yani taştan, demirden değil, her zaman ayrılma müsait etten ve kemikten ibarettir. Manen Maal, başka bir ifadesi var üstadım. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessire müteellim eder. Yani bir mikroptan kuyruklu yıldıza kadar insan hayatına ilişen şeyler var. İnsan fay kırılmasından, depremden müteessir olduğu gibi, bir damarının çatlamasıyla, beyninin kanamasından ya da bir damarın tıkanmasıyla bir kalp krizi geçirmekten de müteessir oluyor. Bunlar da her an insan için söz konusu olan şeyler meke her şey insana ilişiyor. Sivri sinek de ilişiyor. Kuyruklu yıldız da insanı korkutuyor. Hem gayet acizdir, Yani bu kadar e, düşmanlara karşı koyacak insana güç ve kuvvet yok. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Yani hayatına kas eden, hayatını e, adeta e, ortadan kaldırmaya çalışan ne çok şey var insanın etrafında. Hem gayet fakirdir. Yani elinde avucunda hiçbir şey olmayan bir varlık insan. Halbuki ihtiyacı hata pek ziyadedir. İnsan nelere de ihtiyacı var. Yani yemeği içmeye ihtiyacı var. Yemek içmek için bahara ihtiyacı var. Bahar için güneş sistemine ihtiyacı var mesela insan. Fakat insan ne güneşe ne bahara müdahale edebilir. Dolayısıyla son derece fakirdir. Ama... Cenab-ı Hakk'ı ihtiyaçlarımızı adeta biz istemeden verdiği için çok zaman bu fakrımızı hissedemiyoruz. Hem tembel ve iktidarsızdır. İnsan konforuna düşkün. Dolayısıyla çalışmayı çok sevmiyor. Tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekarifi gayet ağırdır. Fakat hayat bize bazı vazifeler yüklemiş. Şahsi hayatımız için, ailemiz için, hatta bize emanet edilen hayvanat için... Bazı vazifeler var uhdemizde. Bunlar da zaman zaman bizi sıkıntıya sokuyor. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Evet insan zayıf, insan güçsüz, insan iktidarsız, insanın vazifeleri çok. o insan sadece kendiyle değil, kainatla da alakadar. İnsan böyle bir şey. Dolayısıyla diğer hayvanatla da alakadar, diğer nebatatla da alakadar. Onlar için de üzülüyor, onlarla da seviniyor insan. Evet, halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Evet. İnsan bir baharın gidişiyle de üzülüyor, bir kedinin ölüşüyle de üzülüyor, inciniyor. Hem akıl onu yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Üstelik insan diğer hayvanlar gibi neredeyse belli bir zaman çizgisine münhasır olarak yaşamıyor. Aklıyla geçmişe gidiyor, ıstırap çekebiliyor. Geleceğe gidip kaygı ve endişe duyabiliyor. Mesela akıl insanı başka zamanlarla da, yani yaşadığı zaman bandını çok genişletiyor akıl. Ayrıca olayların sonunu seren da düşünmek durumunda kalıyor insan. Hayvanattan farklı olarak ne olacak sonumuz, ne olacak bu kainatın sonu yani kendimin gençliği gidiyor. Ne olacak Halim Bahar gidiyor acaba tekrar gelir mi bu ihtişamıyla? Ve kainat ihtiyarlıyor yıkılacak sonra ne olacak gibi akıl ona çok yüksek maksatlar gösteriyor. Halbuki eli kısa. Yani insan eli hiçbir şey yetişmiyor. Ömrü kısa. İnsan bu kadar şeyle doymuyor kısacık ömürle. İktidarı kısa. Yapabilecekleri şeyler son derece sınırlı. Sabrı kısadır. İnsan kolay tahammül edemiyor, eziliyor. Böyle bir çok nazik ve nazenin yapıda bir varlık insan. İşte bu vaziyette bir ruh fecir namazında, sabah namazında, böyle artık karanlığın aralanıp aydınlığın kendini gösterdiği bir hengamda, bir Kader i zülcelalin, bir rahim-i zülcemalin dergahına niyaz ile, namaz ile müracaat edip, Arzuhal etmek, işte Musa'nın zayıflığı, acizliği, iktidarsızlığı, sabrının kısalı vesaire gibi. Son derece nazik ve nazenin bir ruh taşıyoruz. İşte bu zaman bir Kadir-i Zülcelali, yani kudretiyle kainatı sevk ve idare eden muhteşem, ihtişamlı bir sultanı, ve bir rahim üzülce mali kainattaki bütün güzelliklerin ve nimetlerin kendisinden sadır olduğu bir rahimi, bir şefkatli sultanı. insan tanıyıp, onun kapısına yanaşıp, niyaz ile, namaz ile müracaat edip arzı hal etmek, tevfik ve medet istemek ne kadar elzem ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir nokta istinat olduğu bedaheten anlaşılır. Üstad burada bizde bizim halet ruhiyemizi teşrih etti, iyice ortaya serdi. Sonra bu halet ruhiyemizi alete bir ilaç gibi, hava gibi, su gibi, e, birebir eşleşen, namaz gibi muhteşem bir e, kabul merasimi var. Kainatın sultanın huzuruna kabul merasimi ve onu anlamak, onunla tanışmak, ona halini arz etmek fırsatı. Dolayısıyla insan ruhu ve namaz ne kadar birbirine anahtar kilit ilişkisi içerisinde uyuyor. Evet. İşte özellikle sabah namazında ilk kalkarken, gözlerimizi açarken, güneş doğarken, biz de güne doğarken bizim güneşin doğuşunu, baharın doğuşunu, kendi doğuşumuzu, dünyanın doğuşunu insan hatırlayarak böyle sıçramalı bir şekilde bir tefekkür yapıyor. Yani güneşin doğuşuyla, güneşi sevk ve idare eden kudreti, sonra mevsimleri idare eden kudre, kudretle baharı, sonra bizi bir tek hücreden, böylesi bir cihazat donatan kudreti, oradan kainatı, aleta bir noktadan hasıl eden, yokluktan hasıl eden kudreti insanın nazarına arz ediyor. Böyle bir kudret, bu kudretin sergilediği müthiş bir rahmet var. Bu kudret ve rahmeti hatırlamak ve ona sırtını dayarak güne başlamak, insana müthiş bir Noktayı istinat oluyor. Sırtını dayayacağı bir istinat noktası oluyor. Ve zuhur zamanında. Zuhur zamanı öğle namazının vakti. Yani güneşin en tepeye çıkıp artık e, yünişe meyletmesi esnasında. Ve zuhur zamanında ki o zaman günüzün kemali ve zevale meyli. Ve yevmi işlerin avanı tekemmülü, tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir sıraat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerinin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Evet, öyle vakti insan çalışıyor, çabalıyor, artık işler belli bir geliyor, dünyevi meşguliyetler insanı stres altına alıyor, sıkıntıya sokuyor zaman zaman. Bir mola vakti gerekiyor artık. evet Bir mola verip bu bedeni, dünyevi, çoğu da çok zaman dünyaya münhasır fani işlerden insanın sıyrılması, fani dünyanın bekasız ve ağır işlerinin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti. Yani insan sadece bedenden ibaret değil ya da bedenin ihtiyaçlarını görmekle mükellef değil beden ruh için bir elbise ya da bir binek mesafesinde mesabesinde insan sadece bu bineği beslemek üzere bu dünyada değil. Onun ihtiyaçlarını görmek üzere değil. Dolayısıyla insanın kendisine, kendi özüne yani ruhuna dönmesi, ruhuna ait gayelerle meşgul olması gerekiyor. Yok sadece bedeni, bedene hizmet eden bir ruh sıkılıyor. Çünkü ruh efendiyken efendi adeta kölesine hizmet etme durumunda oluyor. Bu da ruhu oldukça sıkıyor. Dolayısıyla ruh teneffüse ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla fani, geçici, bedeni, dünyevi meşgarelerden, stresten sıyrılıp bir mola, bir nefes alma vakti istiyor. İşte bu vakit tam da işlerin artık iyice kızıştığı, olgunlaştığı, insanın önemli oranda bir Adeta iradesinin tükendiği bir nokta. İşte tam da bu anda ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız, bekasız şeylerden çıkıp kayyumu, baki olan mü'min hakikinin dergahına gidip el bağlayarak yükün nimetlerine şükür ve hamd edip istihanet etmek. Evet, ruh beşer bu aşırı stresten kurtulup gafletten sıyrılıp asıl görevini hatırlayıp o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak her şeyi yaratan ve yaşatan odur kayyumu baki odur münimi hakiki nimetleri asıl veren odur dolayısıyla böyle kendini ezercesine adeta çatlarcasına yani çoluk çocuğumun ya da nefsimin e, nafakasını temin ediyorum demek doğru bir şey değil münimi hakiki odur yani onun e, nasip ettiğinden ötesi yoktur. Dolayısıyla insan bir noktada hırslarını terk edip çalışıp çabalacak ama hırs ve stres yapmadan e, rızk peşinde koşmasını bilecek. Ama bunun sadece esbaba riayet olduğu bir çeşit duayı fiili olduğunu insan düşünmeli. Bu çalışıp çabalaması sırasında ama çok zaman insan sanki bunları ben kazanıyorum, çoluk çocuğum ben olmasam sanki yaşayamazlar. Demesi gibi bir durum söz konusu oluyor. Halbuki kayyumu baki odur. Her şeyi yaşatan, her şeyin her türlü ihtiyacını veren ve onları ayakta tutan, ayakta durmak için başkasının desteğine ihtiyacı olmayan baki bir Rabbe insan dönüp dayanmak durumunda tam da bu vakit. Ve nimetleri onun verdiğini bir kez daha hatırlamak durumunda. Dolayısıyla durup enaniyet, gurur ve kibir içerisinde değil, şükür ve hamd duyguları içerisinde yani bana bu gücü, kuvveti ve bugünü, bugün bu e, bu kadar işlerde uğraşacak güç ve kuvveti vereni düşünüp ona hamd ve şükür içerisinde olmak. Ve istihar etmek, eğer sıkışmışsak, daralmışsak ondan yardım dilemek ve celal ve azametine karşı rüku ile azizini istihar etmek. Yani çok haşmetli o, onun haşmetini e, hissedip ürpermek. Evet. Rükü ile sar etmek, onun önünde iki büklüm olmak ve, evet. Rükü sar etmek. ve kemal-i bir zevaline ve cemal-i bir misaline karşı secde edip hayret, muhabbet ve mahvetini ilan etmek demek olan zuhur namazını kılmak. Evet. Kemal-i bir zevaline. Yani her şey zevale gidiyor, güneş bile. efendim Yaz da zevale gidiyor, insanın gençliği de zevale gidiyor, dünya da zevale gidiyor. Bunların hepsini hatırlatıyor zuhur vakti.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 Evet, insan böyle bir şey. Böyle bir varlık, böyle bir ruh taşıyor. Bu ruhun da vazifesi bu. Bu yani, kadar ihtişamlı nimetlere karşı insanın o nimeti Allah'tan olduğunu bilerek, şükrünü ve hamdini ona tahsis ederek şükretmesi gerekiyor. Kainatta muhatap olduğu bu kadar güzellikler var. Bunlar karşısında hayret ve hayranlık duyup, hayret ve hayranlığının kaynağı olan o kadar şeyin hepsi, onun isminin bazı tecellilerinden, gölgelerinden ibaret olduğunu düşünerek, ona karşı hayret, hayranlık ve muhabbetle secde etmek demek. Ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değildir. Evet, i̇nsanın mahiyeti bundan ibaret. Bu mahiyetini birebir karşılayan da tam da bu namaz. Namazla insan o kadar ayrılmaz bir bütünü. Dolayısıyla insan namazı terk ettiği zaman kendi mahiyetine ekilen bu kadar kabiliyetleri yanlış yerde kullanmaya başlıyor demektir. Ya da kullanmıyor demektir. Ya gaflet ya da dalalet anlamına geliyor. Gaflet bunların farkında olmamak, dalalet onları farklı yerlerde kullanmaktır. Dolayısıyla bu ikisinden de ona sığınmak demek namaz bir anlamda. Ve her namaz vakti insanlar tekrar tekrar e, düşünüyor. Yani günde beş defa adeta yeniden rotasını belirlemek üzere pusula gibi namaza müracaat ediyor. Benim ve kainatın yaratılış maksadını takip ediyorum, etmiyorum. Buna ne kadar saptım. Mesela her namaz vaktinde bunları yeniden düşünmesi, kendini ona göre efendim, e, akort etmesi gerekiyor. Asır vaktinde ki o vakit hem güz mevsimi hazinanesini, hem ihtiyarlık haletin mahzunanesini ve akhir zaman mevsimi elimanesini andırır hatırlattırır. Evet asır vakti daha önce de bunlar ifade edilmişti. Kindi vakti neye işaret ediyoruz? Kindi vaktine baktığımızda artık güneş ışığının gücünü yitirmiş soluklaşmaya başlamış. Bu neyi gösteriyor? Gün batıyor. Güz mevsimini hatırlatıyor. Güzünde o yaz o ihtişamlı adeta sergileri kapanmaya başlıyor. İnsan için baktığımızda da artık o gençliğin kemali gitmiş, ihtiyarlık geliyor. İnsanın gözlerinin feri sönmeye yüz tutmuş, beli bükülmeye başlamış. Mahzun bir halet. Ve diğer taraftan da kainat ihtiyarlamış. Ahir zaman, yani zamanın sonu zaman da ihtiyarlamış. Dolayısıyla insan böyle bir sıçramayla adeta işte Güneşin batışından yazın batışına, oradan insanın kendi batışına, oradan da kainatın batışına insan intikal ediyor. Bir çeşit fikri yaratç yapmış oluyorsun namazda. Bu manalar hatırlayabilirse. Evet. Hem yevmi işlerin neticelenmesi zamanı. Bir de işler artık sona ermek üzere her şey defterler ve son noktalar konmak üzere. Hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selamet ve hayırlı hizmet gibi Niyami İlahi'nin bir yekün azim teşkil ettiği zamanı hem koca güneşin ufule meyletmesi işaretiyle insan bir misafir memur ve her şey geçici ve bir karar olduğunu ilan etmek zamanıdır. Evet. Bütün bu manaları ders veriyoruz o vakit. Dolayısıyla bu vakitte kadar sıhhat afiyetle çalıştık. Önemli karlar elde ettik. Efendim Önemli hayırlı hizmetlere imza attık. Attık da işte bunlar hep Cenab-ı Hakk'ın bize nasip etmesiyle. Dolayısıyla tam bir şükür zamanı. Bu kadar nimete mazhar olduğumuz için. Evet. Koca güneşle hasıl olama gündüz gidiyor. Bahar gidiyor. İnsan misafir bir memur gidiyor. Hatta dünya da o misafir memur için bir imtihan meydanı da kapanmaya üstletiyor. Bunların hepsini insan der hatır ettiği zaman insanda bir halet-i ruhiye asıl oluyor. O halet-i ruhiyenin tatmin için asırna vakti için namaza duruyor insan. Şimdi ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan Evet, insanın bir yapısının, yapısının bir tarafı bu. İnsan vicdanı daima ebediyet istiyor. Tarih boyunca insanlar ebedi yaşamak istemişler. Bunu verecek adeta hayat suyu aramışlar. İnsan ebedi var olmak istiyor. Bu dünya sığmıyor insan. Bu 3-5 senelik ömrede sığmıyor. Her insan ebediyet istiyor. Kim uyanık vicdanını dinlese ebed sesini işitecek diyor. Sıza bir başka yerde. Ve ihsana karşı perestiş eden... İnsan yapısında bu var. Yani kendisine karşı yapılan iyiliği insan unutmuyor. İşte bir gün boyunca kendisine yapılan bunca iyilik ya da bahar dolusu iyilik ya da kendi hayatı boyunca sürekli karşılaştığı iyilikler, güzellikler ve insanlık tarihi boyunca insanların bütün mahlukatın hepsinin muhatap olduğu iyilikleri insan düşünüyor. Bütün bu iyiliklerin kaynağı olan Cenab-ı Hakk'a karşı kendi namına, hem cinsin namına, hatta bütün mahlukat namına muhatap oluyor minnet ve şükran hisleriyor. Firaktan müteallim olan ruhu insan. Evet, diğer taraftan da insan firaktan, ayrılıktan elem duyuyor. Bir dostundan ayrıldığı gibi, bahardan ayrılırken de insan elem duyuyor. Hele gençliğinden ayrılıp ihtiyarlığa ayak basarken, ve dünyanın bitişini düşünürken evet, insan elem duyuyor. İşte şu asır vaktinde evet, Kalkıp abdest alıp şu asır vaktinde ikinde namazını kılmak için kadim baki ve kayyum-ı sermediğinin dergah-ı arzu münacaat ederek. Evet insan ayrılıklarla kuşatılmış o dönem. Birçok ayrılıkları hatırlatıyor peş peşe bunlar. İşte kadim-i baki yani sonsuz var olan, ezelden beri var olan, başı olmayan yani. Başlangıcı olmayan ve kayyum sermedi. sermediği ve sonu da olmayan kayyum. Hatta her şeyin başlangıcı o. Her şeyi yaşatan o. Her şey varlığını ve yaşamasını ona muhtaç. Olan Rabbine insan dönüyor. Dergah-ı Samadaniyesi'ni arzu münacaat edip zevalsız ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica eder Her şey bitiyor ama onun rahmeti bitmiyor. Zevalsız ve nihayetsiz. dolayısıyla Onun iltifatını bizde görüyor insan. Yani gün boyunca, mevsimler boyunca, insanın hayatı ömrü boyunca ve kainatın ömrü boyunca sürekli Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin iltifatına muhatap oluyor insan. Bunu hissettiği algıladığı zaman hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek izzet-i rububiyetine karşı zelil-i hani gidip yani her şey bitip yok olucu, sönücü ama o baki. Dolayısıyla izzet ve şeref ve haysiyet gibi ne biliyorsak ruhumuzu yükselten hepsi ondan ona karşı onun huzurunda insanın eğilmesi sermediyet uluhiyetine karşı mahfiyet kerane secde ederek yani bütün kainat onun emrine amade ve kulluk pozisyonda itaat halinde sürekli i̇şte biz bizde mahfiyet kerane işte bizde aslında bir şey yok ne varsa ondan diye insan farkettiği anda kainatla beraber o da secdeye kapanıyor Hakiki bir teselli kalp, bir rahat ruh bulup, huzur kibriyasında kemerbeste yubudiyet olmak demek olan asır namazını kılmak. Evet. İşte tam böyle bir ruh, böyle bir zeminde, böyle bir Rabb'e karşı mütevecci olduğunda kalp teselli buluyor. Gerçek bir teselli. Gelip geçici değil. Ruh bir rahat buluyor. Onun rahmeti karşısında. Huzur-ı kibriyasında kemerbeste yubudiyet demek olan, evet işte o büyük Büyükler büyüyor. Tüm büyüklüklerin kaynağı olan Cenab-ı Hakk'ın huzurunda insan el pençe divan duruyor. Evet asır namazı bu oluyor o vakitte. Ne kadar ulvi, ulvi bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borcu fıtrat eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu insan olan anlar. Evet, Bunlar insanın insani yapıları. Yani hayvani bedeni yönler insan geçtiği zaman, Hatta hayvani yönlerine bakarak onların müte, e, muhatap olduğu bunca nimeti, bunca sanatı, bunca ışıltılı pırıltılı rahmet tecellilerini insan gördüğünde e, böyle bir ruhani hal kesmedip ona karşı ruhuyla secde etmesi, ruhuyla rüküde et, bulunması, rüküyle huzurunda elpençe divan durması gerekir. İnsanlığın gereği budur. Dolayısıyla insan, kainat, insan ve kainatın Cenab-ı Hakk'a karşı kulluk vazifesinin anlamı belki sembolü olan namaz bu açıdan son derece önemli ve insana o kadar yakışıyor. Ve insan insanların adeta buna borçlu. Bu vazifeyi terk ettiği zaman insan insaniyetten sukut etmeye başlıyor. Düşmeye, alçalmaya başlıyor. Marit vaktinde akşam namaz vaktinde grup vakti güneşin batıp artık sadece kızıllığının kaldığı bir parça geride aydınlığının kaldığı bir zaman akşam namazı vakti ki o zaman hem kışın başlamasında yaz ve güz aleminin nazenin ve güzel mahlukatının vedaya hazinanesi içinde grup etmesinin zamanını andırır evet peş peşe neler hatırlatıyordu biz akşam güneşin batışı evet Yaz ve güzün ardından yaz ve güzün ardından kışın gelişini hatırlatıyoruz. Dolayısıyla onun içerisinde birçok güzel mahlukatın, çiçeklerin, böceklerin hazin ve veda içerisinde oluşunu bize andırıyor. Hem insanın vefatıyla bütün sevdiklerinden bir firak limanı içinde ayrılıp kabre girmek zamanını hatırlatır. Diğer tarafta insan bütün sevdiklerinden ayrılıp kabre giriyor. Kendi hayat aşamaları için bunu hatırlatıyoruz. Evet güneşin batışı yazın batışını sonra da insanın ölümle batışını hatırlatıyor. Hem dünyanın selseleli zekerat içinde vefatıyla bütün sekenesi başka alemlere göçmesi ve bu darim tanlamasının söndürülmesi zamanını andırır, hatırlatır. Diğer taraftan da işte bu yer yüz denen imtihan meydanının da bir çeşit sekeratla zelzeleye tutulup vefatını kıyameti hatırlatıyor. İşte bütün mahlukatın, yaratılmışların, canlıların hep birden başka bir aleme göçüşünü de insanı hatırlatıyor. Peş peşe. Ve zevalde grub eden mahbubları, perstiş edenleri şiddetle ikaz eder bir vakittir. Dolayısıyla hep bitişleri anlatıyor insanı. Dolayısıyla batanları sevmemek, batanların, kaybolanların, kendini kurtaramayanların peşine düşmemek gerek. Bunların arkasında bunları gönderen ve kendisi zeval bulmayan, daimi olan, Sevgiliye insan dönme vakti. Bütün bunlar hatırlatıyor akşam namazı. İşte akşam namazı için böyle bir vakitte fıtraten bir cemali bakiye aynayı müştak olan ruhu beşer. Evet. Fıtraten bir cemali bakiye müş, aynayı müştak olan ruhu beşer. İnsan ruhunda baki güzel diyebileceğimiz, daimi güzel olan, Güzelliği hiçbir zaman gitmeyen ve güzelliğini bir yerden almayan, güzelliği bizzat zatının lazımı olan Cenab-ı Hakk'a müştak olan ruhu beşer. Yani ayne-i müştak çok müthiş bir tabir. Ayna var, aynada bütün güzellikler tezahür ediyor ama bu ayna aynı zamanda kendisinde gösterdiğini fark eden ve ona aşk duyabilen, sevebilen bir ayna. Ayne-i müştak, insan ruhu böyle. Yani kainatta tecelli etmeyen ilahi isimler insanın kalbinde tecelli ediyor. Fakat ayna şuursuz bir ayna değil. Ayna bunun farkında. Cenab-ı Hak farkında etsin bizleri. Ruhu beşer kendisine tecelli eden isimleri fark edebilecek bir potansiyelde fark etmekle kalmayıp ona karşı müthiş bir heyecanla, aşkla, şevkle mukabel edebilecek bir kabiliyet ve potansiyelde yaratılmış insan ruhu. Evet. Fıtraten bir Cemal-i Baki'ye aynıy müştak olan ruhu beşer. Şu azim işleri yapan ve bu cisim alemleri çeviren, tebdil eden kadim illem yezel ve baki ille arş azametine yüzünü çevirip bu faniler üstünde Allahu ekber deyip onlardan ellerini çekip hizmet mevla için el bağlayıp daimi baki'nin huzurunda kıyam edip elhamdülillah demekle kusursuz kemaline, misilsiz cemaline, nihayetsiz rahmetine karşı hamdü sena edip, اِيَّا كَنَعْبُدُ وَيَّا كَنَسْتَعِينَ demekle, mu'insiz rububiyetine, şeriksiz uluhiyetine, vezirsiz saltanatına karşı arz budiyet vistan etmek. İşte burada birçok cümleyi birbirine bağlayarak konuşuyor. Onun için bunlar aslında küçük parçalara ayırmak, öyle üzerine durup hazmetmek gerek. Ve evet, çünkü her cümle bir kitap olabilecek e, vecizlikte. İşte akşam namazı için böyle bir vakitte fıtraten bir cemal bakiye aynaya müştak olan ruh beşer, şu azim işleri yapan yani kainatı evirip çeviren, galaksileri fırıldak gibi döndüren, ayrıca minik alemde onca mahlukatın bütün ihtiyaçlarını gören, bu cisim alemleri çeviren, tebdil eden Kadim-i lemyezer bakirli ayzalin arş azametinin yüzünü çevirip yani her şey kaybolup gitmekte iken kaybolup gitmeyen ezeli ve ebedi olan Cenabı Hakk'ın insan yüzünü çevirip bu faniler üstünde Allahu ekber deyip yani işte kainattaki bir azametli icraat karşısında Allahu ekber deyip Cenabı Hakk'ın büyüklüğünü anlamak, idrak etmek, ürpermek onun büyüklüğü karşısında, saygı ve hürmetle dolmak, onlardan ellerini çekip yani işte bu arada görünen, aslında hiçbir hükmü olmayan bahanelerin evinin sebeplerden elini çekip, hizmeti Mevla için el bağlayıp, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda el pençe divan durup, daimi bakinin huzurunda kıyam edip elhamdülillah demekle, yani kainatta güzellik namına ne görüyorsam yarabbim sana ait, kainatta nimet namına ne görüyorsam yarabbim sana ait, demek ki Kusursuz kemaline, misilsiz cemaline, nihayetsiz rahmetine karşı hamdü sena edip. Yani kâinat-ı mükemmellik namına ne varsa hepsi senin ya Rabbi demek aslında elhamdülillah. Misilsiz cemaline, kâinat güzellik namına ne varsa hepsini var eden sensin. Bütün güzeliğin her şey sana muhtaç. En güzel sensin demek. Senden başı güzel yok demek hatta. Nihayetsiz rahmetine karşı ne kadar çok nimetlerle muhatabız. Yani midemizin önüne açılan onca nimet var. Gözlerimizin, kulaklarımızın, burunlarımızın ve insan manevi latifelerinin önüne açılan ayrı ayrı sofralar var. Ne kadar çok rahimsin ya Rabbi. Bunca nimete karşı senden başka kimseye şükretmiyorum. Arada zahiri, görünüşte bazı münimler olabilir. Onlar bahanelerin evinde aslında bütün nimetler yalnız senin vasıtanla bana ulaşıyor anlamını taşıyan elhamdülillah söylemek. Evet, ''İyâkena'bdu ve yâkenestayin'' demekle Evet, ''Yalnız sana ibadetler, yalnız senden yardım dileriz.'' diyoruz. Bunu demekle muinsiz rububiyetine, şeriksiz uluhiyetine, vezirsiz saltanatına karşı arzu, budiyet ve etmek. Yani dünyada yöneticiler var, onların yardımcıları var. Cenab-ı Hakk'ın yardımcısı yok. Mühinsiz ruhiyetine, yardımcıya ihtiyaç yok. Her şey bizzat kendisi sevk ve idare ediyor. Böyle olunca niçin biz aracıları araya sokalım? Doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a halimizi arz ediyoruz namazda. İyyeke na'budu diyoruz. İyyeke n-stayin diyoruz. Yalnız senden yardım dileriz diyoruz. Şeriksiz ruhiyetine, yani başkasına ibadet etmeyiz. Başkasına sonuna kadar minnettar olmayız. Nimetlerini aracılık ettikleri için onlara saygı gösteririz ama asıl nimetleri veren sensin. Dolayısıyla biz sana yalnız ibadet ederiz diyoruz. Vezdirsiz saltanatına. Yani aracılar yok ki biz onlara halimizi arz edelim onları sana arz etsinler. Biz doğrudan bütün basamakları tay edip doğrudan huzur iki bir yana gelip halimizi sana arz ediyoruz. Yalnız sana arz ediyoruz diyoruz. başkalarının yardım beklemiyoruz yani. Evet, bu müthiş bir halet-i ruhiye Bütün kainatı bir tarafa bırakıp doğrudan doğruya kainatın sultanına muhatap olmak müthiş bir masariyet, müthiş bir şeref. Hem niyaytsız kibriyasına, hadsiz kudretine ve acizsiz izzetine karşı rüku'a gidip bütün kainatta bütün kainatla beraber zaf ve azzini, fakır ve zilletini isaretmekle Subhan Rabbiyal Azim deyip Rabb'az'ı Azim'ini tesbih edip Evet. Hem yiğitsiz kibriyasına. Yani Cenab-ı Hakk'ın aklımızla alamayacağı bir büyüklüğü var. Hadsiz kudretine. Onun kudretini de biz anlayamayız. Ve acizsiz izzetine. Yani Cenab-ı Hak aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Cenab-ı Hak ne isterse yaratır. Evet, ona karşı rüku'a gidip onun üzerinde eğilip bütün kainatla beraber zaf ve azzini, fakır ve zilletini isaret etmekle. Evet, burada Önemli bir nokta var. Üstad başka onu genişçe izah ediyor. Nabudu'nun nunu diye ifade ettiği yerler var. Yani biz sana ibadet ederiz. Biz yalnız senden ibadet ederiz. Derken biz diye niye diyor? O biz kim? İşte o bizim etrafında müthiş bir tefekkürüye seyahat yaptırıyor. Üstad başka yerde burada bir cümleyle geçiştiriyor onu. Bütün kainatla beraber. Yani biz derken bütün kainatı kastediyoruz. Canlısından cansızına. Her şey ona ibadet halinde. Dolayısıyla her şey bu şeyi söylüyor. Yani kainat namına biz söylüyor. Biz yalnız sana ederiz diyoruz. Biz yalnız senden yardım dileriz. Bütün kainat da bütün ihtiyaçlarını ondan istiyor aslında. Sen akli, mantıki birhanlarla. Üstad bunu genişçe izah ediyor başka yerlerde. Dolayısıyla kainat böyle dua ediyor. Biz akıllı insanlar olarak yolumuzu şaşırıp bazen başkalarından bekliyoruz. Başkalarının elini öpüyoruz. Başkalarının huzurunda eğiliyoruz. Kainat öyle yapmıyor. Yani bize kainat denilen bu mescirli kebirde bütün mahlukatla beraber iyi kenar bu doğru iyi ken hissain diyoruz. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. O zaman bu kainatın e, halkayı kübrasında yerimizi alıyoruz. Evet. Hatta o kainat halkayı kübrasının namına onların bütün ibadetlerini biz Şuurla Cenab-ı Hakk'a takdim etmiş oluyoruz ki çok mühim bir vazifeyi, çok mühim bir kıymeti insan deruhte de ediyor. Evet. Fakır ve zilletini isaretmekle etmekle Subhane Rabbiyel Azim deyip, Rabbi azimini tesbih edip, hem zevalsiz cemal-i zatına, tegayürsüz sıfat-ı kutsiyesine, tebeddülsüz kemal-i sermediyetine karşı secde edip, hayret ve mahfubiyet içinde terk-i masiva ile muhabbet ve ubudiyetini ilan edip, hem bütün fanilere bedel bir cema, cemil baki bir rahim-i sermediği bulup subhane rabbiyel ala demekle zevalden münezzeh, kusurdan müberra, rabb-i alâsını takdi, takdis etmek. Şimdi burada Cenab-ı tesbih, subhan sıfatıyla anıyoruz. Ne demek subhan? Üstad bunu bir, bir anlamda şerh etmiş oluyor. Bunu demek niçin önemli? Subhane rabbiyel-azim deyip, Rabb-i tesbih edip, hem zevasız cemali zatına, yani güzellikler var ama güzellikler pörsüyorsa eğer, insanın güzelliği gibi yaşlılık gelince ya da çiçeğin güzelliği gibi güz gelince güzelliğini yitiriyorsa bu güzellik gerçek bir güzellik değildir. Dolayısıyla buradan hareketle bu güzelliklerin kaynağının çünkü her baharda yenilenen bir güzellik var yeryüzünde Demek ki bunlar fani güzeller arkasında baki bir güzel var ki yeni yeni güzellikler bahşediyor. Dolayısıyla kainatta kainat güzeldir. Bir çirkinlik varsa eğer bu zahiridir. Dolayısıyla kainatın bu devam eden güzelliği, tekrarlanan, tazelenen güzellikleri, güzelliği, zevalsiz bir güzeli gösteriyor. Dolayısıyla çirkin gibi bir şey görünüyorsa haşa. Bizim bakışımızda bir problem var. Güzel görmek lazım. Güzel gören güzel düşünür. Hakikati burada kendisini gösteriyor. Allah subhandır. Biz bir şey çirkin görüyorsak, İhatasızlığımızdandır, kısa nazarımızdandır. Ya da sonucunu düşünemediğimizdendir. Yoksa Üstad'ın başka yerde ''Ehsene küleşin halakı'' ayetinden hareketle ''Her şey ya bizzat güzeldir, ya neticeleri itibariyle güzeldir'' dememiz gerekiyor. Subhan kelimesi bu manayı da ifade ediyor. Ve tesbih aslında bu manayı sürekli e, barındıran bir mana, bir kelime. ''Hem zevazsiz cemal zatına tagayyursuz sıfat kutsiyesine'' Yani ama ı Hakk'ın bütün sıfatları kutsidir. Yani hiçbir noksanlık yakışmaz ona. Dolayısıyla biz kainata bakıp Cenab-ı Hak'ın icraatlarını görüyorsak ve buna bir kusur tevehhüm ediyorsak bu bir vehimdir, kuruntudur. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları kutsidir dolayısıyla icraatı da kudsidir. Dolayısıyla subhansın sen Ya Rabbi derken yani her şeyin arkasında ya zahiren ya batinan bulunan güzelliği görüp fark edip bunu itiraf etmek gerekiyor. Subhan bu manayı da ifade ediyor. Sen bütün noksanlıklardan münezzehsin. Tebedülsüz kemali sermediyetine karşı. Cenab-ı kemali var ve bu kemal değişmez. Yani sonradan hasıl olmuş bir şey değildir. Ebedi bir kemali var. Bu kemal kemalsizliğe dönmez. Tersine dönmez. Subhan kelimesi bunu da ifade ediyoruz. Evet. Dolayısıyla insan kainata baktığında bakışını bulandıran bazı şeyler var. İşte bu bulanıklığı gidermek için Subhanallah kelimesini zikrediyoruz. İşte, Subhanu Rabbiyel Azim, Subhanu Rabbiyel Ala ile bu manaları sürekli derhatır etmek gerek. Yoksa insan Cenab-ı Hakk'ın icraatına, sanatına, esmasına, sıfatlarına bakarken hata ediyordur. Cenab-ı Hak bu hatayı istemediği için bizi namazla emretmiş ki günde beş defa yeniden yeniye defalarca Cenab-ı Hakk'ı tesbih ederek bu bulanık bakıştan kurtulmamızı sağlıyor Cenab-ı Hak. Sonra teşehit edip oturup bütün mahlukatın tahiyyat-ı mübarekelerini ve salavatı ı tayyibelerini kendi hesabına o Cemil-i ve Celil-i Layezale hediye edip Resul-i Ekremine selam et etmekle biatını tecdit ve evamlerine itaatını ishar edip ve imanını tecdit ve tenvir etmek için şu kasr-ı kainatın intizam-ı hakemanesini müşahede edip Sani-i Zülcelal'in vahdaniyetine şehadet etmek. Evet de oturuyoruz. Bütün mahlukatın bütün ibadetlerini ve dualarını kendi namımıza Allah'a takdim ediyoruz. Peygamber Aleyhisselam'ın miraçta takdim ettiği gibi. Diğer taraftan da Peygamber Aleyhisselam'a biatımızı, ona bağlılığımızı tecdit ediyoruz. Emirlerine iddia edeceğimizi yeniden ilan ediyoruz. Bu da çok önemli. Günde beş defa bunu yapmak. Şu kasr-ı kainatın intizam hakemanesini müşahede edip sahni Zülcelal'in vahdaniyetine şehadet etmek. Hem saltanat-ı rububiyetin dellalı ve mübelli marziyatı ve kitab-ı kainatın tercüman ayatı olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine şahadet etmek demek olan marip namazını kılmak. Evet akşam namazı her namazda da bu var ama akşam namazında da işte Cenab-ı Hakk'ın bu dünyaya gönderilmiş insanlara bir, ferman bir e, la gönderdiği ve ne arzu ettiği ve kainatın ne anlama geldiğini onlara talim etmesi için gönderdiği, Peygamber ve selamı risaletine şahit ediyoruz yani peygamberliğine. Yarık bunu sen gönderdin. Onun gönderdiği bize talim ettiği şeyler hep senin arzuların. Kainatı o bize talim ediyor senin gösterdiğin, ona öğrettiğin şekilde. Dolayısıyla Peygamber Aset ve selamın bu göstermesine biz de itaat anlamında şahit ediyoruz deyip namazda salı barik okuyoruz. Bu ne kadar latif, nazif bir vazife, ne kadar aziz, leziz bir nimet, ne kadar hoş ve güzel bir ubudiyet, ne kadar ciddi bir hakikat ve bu fani misafirhanede baki yani bir sohbet ve daimane bir saadet olduğunu anlamayan adam nasıl adam olabilir? Evet namaz böylesine muhteşem bir ibadet. Burada bir inşa vakti kaldı. İnşallah onu da bir başka sohbetimizde okumayı düşünüyorum cenab Hak, namazlarda bu manaları anlayıp idrak edip buna göre bu manaları düşünerek bu manaların hisse alarak namazlarımızı kılmayı nasip etsin inşallah. Subhaneke, alemlere ilme, le maallemtena, inneke entel alim, hakim ve ahir davane hamdün rabbil